Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. Keif suresi 1 ila 46. ayetler. Mekke döneminde nazil olmuştur. 110 ayettir. İçinde Maria sığınanların bahsi de geçtiği için bu isme almıştır. 28. ayetin Medine döneminde indirildiği rivayet edilmiştir. Elkef suresi 1 ve 27. ayetler.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 Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri onun üzerinde zinet, süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. 8. ayet. Biz elbette o yeryüzündekileri bir gün kupkuru bir toprak haline getireceğiz. 9. ayet. Bu böyleyken ey resulüm yoksa sen sadece ashabı kefi ve rakimi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 32. Ayet Onlara şu iki adamı misal ver. Biz onların birine iki üzüm bağı lütfetmiş, etraflarını hurmalarla çevirmiş ve ikisinin arasında da ekin ve meyvelik bitirmiştik. 33. Ayet Her iki bağda her sene yemişlerini vermiş, hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. Onların iki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. 34. Ayet onun başka serveti de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşması sırasında, ''Benim malım ve servetim seninkinden daha çoktur ve ayrıca maiyetim bakımından da senden daha itibarlıyım.'' dedi. 35. Ayet Böylece o zenginliğiyle övünen kimse, kendisine zulmederek inkarcı bir halde bahçesine girdi. ''Bunun hiçbir zaman batacağını zannetmiyorum.'' dedi. 36. Ayet ''Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen ben Rabbime döndürülürsem, bunun yerine elbette bundan daha iyisini bulurum.'' dedi. 37. Ayet Onunla konuşmakta olan arkadaşı da ona dedi ki, ''Seni önce topraktan, sonra bir nutfe, spermden yaratıp, sonra da sana adam biçimi veren Allah'ı inkar mı ediyorsun?'' 38. Ayet ''Fakat ben inanıyorum ki, o Allah benim Rabbimdir.''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 o seninkinin üzerine gökten bir afet indirir, o da kas katı kaypak bir toprak olur verir. Yahut suyu yere çekilir de artık onu bir daha elde edemezsin. 42. ayet. Nitekim o inkarcının serveti kuşatılıp ürünü helak edildi. Çardakları çökmüş halde görünce o bahçenin uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını ovuşturmaya başladı ve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 yeryüzü bitkilerinin birbirine karışması, sulanıp güzelleşmesi ve sonunda o bitkilerin kuruyup rüzgarların savurduğu çöp kırıntısı haline geri vermeleri gibidir. Allah her şeyin üstünde bir kudret sahibidir. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Keyf Suresi 1 ila 46. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkuy